Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ali muhammed. Sigorta, kasko konusunda detaylı bilgi verir misiniz? Ev, araba, iş yeri sigortalatmak, kasko ve sağlık sigortası yaptırmak caiz midir? Böyle bir soru sormuş kardeşler. Tabi bu çağdaş bir meseledir ve iştihadi bir meseledir. Bu konuda iştihad eden ilim ehlimiz, ee, zorunlu olmayan yani özel sigorta ve kaskoların caiz olmadığını söylemişlerdir. Çünkü zorunlu olan e, yani devletin zoraki yaptırdığı mesela çalışan kimseden sigorta talep etmesi ve onu bu şekilde emekli etmesi veya hutt arabası olan kimseye zorunlu sigorta yaptırması veya hut tapu alma esnasında ee, bazı Elektrik su aboneliklerinin Oluşabilmesi veya doğal gaz aboneliğinin Oluşması için e, Sigorta şartı koşmaktadır Dolayısıyla bu sistemin getirdiği Bir kural olduğundan Bu e, Mecburidir ve mecburi olduğu için Kişinin bunu yapması Kendisi için caizdir Niçin? Çünkü bunu yapmadığı zaman işlerini yürütemeyecek Bu sebeple bu kanuna dayalı olarak zorunlu olduğundan yapılması caizdir. İlim ehlinin söylediği budur. Çağdaş alimlerimizin. Ancak hiçbir zorunluluk yokken, kişinin özel sağlık sigortası veya kasko yaptırması veya evini sigortalatması caiz değildir. Niçin? Çünkü bir e, başta, Sigorta şirketleri sigorta firmaları çoğunluğu batılıların elinde ve bir sömürü aracı olarak bu sigorta sistemi işletilmektedir. Yani örnek veriyorum aracını sigortalatmış bir kimse eğer yılda yüz bin kişi yüz bin kişi trafik kazası yapacaksa Bunlar 2 milyon 3 milyon aracı sigortalatıyorlar ancak garantisi olmayan geleceği belli olmayan bir ihtimal üzerine diyor ki sen kaza yaparsan ben senin masrafını karşılayacağım diyor. Ancak bu vaatle milyonlarca insandan para tahsil ediyor ve bunlar dev şirketler haline geliyorlar dev bütçeler oluşturuyorlar ve böylelikle güçlerine güç katıyorlar ancak bunu yaptıran İnsanlar da e, kaza yapsın yapmasın Verdiği para karşılığında bir hizmet alıp almayacağı meçhuldur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya, Bu şekliyle yani alışverişte veya yapılacak işlerde Ne zarar vardır zarar etmek vardır ne de zarar ettirmek vardır Risk alışverişlerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ee, haram kılmıştır. Yani bu konuda ticaretin içerisinde ee, birkaç çeşidiyle isimlendirebileceğimiz bazı alışveriş çeşitlerini Allah Resulü ve vesselam haram kılmıştır. Mesela ürünü ee, ürünü bitmemiş ürünü oluşmamış bir tarla veya bahçe veya denizdeki balığın alışverişli yapılması gibi ve buna benzer ee, ya da mülaseme dediğimiz yani işte bir kumaşı karşı taraf birine atıyor o biri kumaşı tekrar kendisine atıyor bu ve benzeri. Dolayısıyla kişinin emeğinin karşılığını alıp almayacağı meçhul olan bir konuda ticaret söz konusu değildir. Ve böylelikle bu tip sigortalamalar her ne kadar günümüz şartları itibariyle caiz gelse bile yani cazip gelse bile Caiz değildir. Dolayısıyla özel sağlık sigortaları, özel kaskolar veyahut buna benzer e, evlerin sigortalatılması ilim ehlimiz buna cevaz vermemiştir. Ancak caiz olan devletin yasanın zorunlu olarak yapılmasını istediği e, ve şart koştuğu, Sigortalar yapılması caizdir yani ruhsat verilerek caizdir. Onun dışındaki özel sigortalar caiz değildir. Ve hada vallahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala ali Muhammed.